27. söz içtihat risalesi 5-6 sene mukaddem arabi bir risalede içtihaada dair yazdığım bir mesele iki kardeşimin arzuları ile o meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için şu söz o meseleye içtihadiye dair yazıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Öle vrudduhu ilar rasul ve ila ulil <Sessizlik> emm minhum. La'imehu'llezine yestemtitunehu minhum. Eğer o meseleyi peygambere ve müminlerden ihtisas ve selahiyat sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi. İştihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır. Birincisi, nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi hissedilir. Yeni kapıları açmak hiçbir bir cihetle cari akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tahvir için duvarlarda delikler açmak hark olmaya vesiledir. Öyle de şu münkerat zamanında ve adet-i ecanib'in istilası anında ve bir de kesreti vaktinde ve daraletin tahribatı hengamında ictihad namıyla tasrı İslamiyetten yeni kapılar açıp duvarlarından muhariblerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'i cinayettir. İkincisi, dinin zaruriyatı ki iştihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyemdirler. Hem o zaruriyat kut ve gıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğruyorlar ve tezerzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına saf etmek lazım gelirken İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin iştihadat safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakıp heveskârâne yeni işgahatlar yapmak bid'âkârâne bir hıyanettir. Üçüncüsü, nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer meta merhup oluyor, vakit ve vakit birer mal ravaç buluyor. Öyle de, alem meşerinde içtimaiyat-ı insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarşısında, her asırda birer meta mergub olup ravaç buluyor. Sukunda yani çarşısında teşhir ediliyor. Rahbetler ona celboluyor Nazarlar ona teveccüh ediyor. Fikirler ona müncesip oluyor. Mesela şu zamanda siyaset meta'ı ve hayat dünyeviyenin temini ve felsefenin ravaçları gibi. Ve selef-i salihin aslında ve o zamanın çarşısında en mergub meta harik-i semavat ve arzın marziyatlarını ve bizden arzularını kelamından istinbat etmek ve nur-u ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki sadık ebediyeyi kazandırmak vesailini elde etmek idi. İşte o zaman da zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan, istimaiyat ve sohbetleri, muhabereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Ona göre cereyan ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir ders-i marifet alır. O zaman da cereyan eden ahval ve vukuat ve muhabirattan taallüm ediyordu. Güya her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip onun fıtrat ve istidadına iştihada bir istidat ihzarını telkin ediyordu. Hatta o derece şu fıtri ders tenvir ediyordu ki yakın gidiki kespsiz iştihada kabiliyeti olan ateşsiz nurlana. İşte şu tarzda fıtri bir ders alan bir müstahit, iştihada çalışmaya başladığı vakit kibrit hükmüne geçen istidadı nurun ala nur sırrına vashar olur. Çabuk ve az zamanda müştehid olurdu. Ama şu zamanda, medeniyet Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefeyi tabiiyenin tasallutuyla, şerait hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkar ve kulüp dağılmış, himmet ve inayet inkısam etmiştir, zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. İşte bunun içindir ki, şu zamanda birisi, 4 yaşında Kur'an'ı hıbsedip, alimlerle mübahasa eden, Süfyan İbni Uyeyn'e olan bir müştehidin zekasında bulunsa, Süfyan'ın iştihadı kazandığı zamanı nispeten, 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan 10 senede iştihadı tahsil etmişse... ...şu adam yüz seneye muhtaçtır ki... ...tahsil edebilsin. Çünkü Süfyan'ın iptidayı tahsil-i fıtriyesi... ...sinli temyiz zamanından başlar. Yavaş yavaş istidad-ı olur, nurlanır. Her şeyden ders alır, kibrit hükmüne geçer. Ama onun naziri şu zamanda... ...çünkü zihni felsefete boğulmuş... ...aklı siyasete dalmış... ...kalbi hayat dünyevi dünyeviyede sersem olmuş... İstidadı iştihattan uzaklaşmış. Elbette finun-ı da teveghulu derecesinde. İstidadı, iştihadı şer'i kabiliyetinden uzaklaşmış. Ve ulum-ı arziyede tefennini derecesinde. İştihadın kabulünden geri kalmıştır. Onun için ben de onun gibi zekiyim. Niçin ona yetişemiyorum diyemez ve demeye hakkı yoktur ve yetişemez. Dördüncüsü. Nasıl ki bir cisimde meşru nema için tevessü meyli bulunur. O meyli tevessü ise çünkü dahildendir. Vücut ve cisim için bir tekenmüldür. Fakat eğer hariçte tevsi için bir meyil ise o vücudun cildini yırtmaktır, tahrip etmektir, tevsi değildir. Öyle de İslamiyet'in dairesine senet-i salihin gibi takvayı kamile kapısıyla ve zaruriyat-ı diniyenin intisali tarihiyle dahil olanlarda meylüb tevessü ve irade-i iştihat bulunsa o kemaldir ve tekemmüldür. Yoksa zaruriyatı terk eden ve hayat dünyeviyeye, dünyeviyeyi, hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefeyi maddiye ile âlüde olanlardan olan o meylüb tevsi ve irade-i iştihat vücud İslamiye'yi tahrip ve boynundaki şer'i zincirini çıkarmayı vesiledir. Beşincisi, üç noktayı nazar, şu zamanın iştihadatını arzıya yapar. Semavilikten çıkarıyor. Halbuki şeriat semaviyedir. Ve işte ki şeriyye dahi onun ahkam-ı izhar ettiğinden semaviyedirler. Birincisi bir hükmün hikmete ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise tercihe sebeptir. İcaba, icada medar değildir. İllet ise vücuduna medardır. Mesela seferde namaz kasredilir, iki rekat kılınır. Şu ruhsat şeriyenin illet seferdir. Hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmazsa, yüz meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz. İşte şu hakikatın aksine olarak, şu zamanın nazarı ise maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre diyor. Elbette böyle iştahat arziyedir, semavi değildir. İkincisi şu zamanın nazarı evvela ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahtamları onu tercih ediyor. Halbuki şeriatın nazarı ise evvela ve bizzat saadet-i bakar. İkinci derecede ahirete vesile olmak dolayısıyla dünyanın saadetine nazar eder. Demek şu zamanın nazarı ruhu şeriattan yabani'dir. Öyleyse şeriat namına içtihad edemez. Üçüncüsü innet darurati tubihu'l mahzurat kaidesi yani zaruret haramı helal derecesine getirir. İşte şu kaide ise külli değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamışsa haramı helal etmeye sebebiyet verir. Yoksa su ihtiyarıyla gayrimeşru sebeplerle zaruret olmuşsa haramı helal edemez. Ruhsatlı ahkamlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Mesela bir adam su ihtiyarıyla Karan bir tarzda kendini sarhoş etse, tasarrufatı ulama i şeriatça aleyhinde caridir. Mazur sayılmaz. Tatlit etse talak vaki olur. Bir cinayet etse ceza görür. Fakat su ihtiyarı ile olmazsa talak vaki olmaz, ceza da görmez. Hem mesela bir içki miktelası zaruret derecesinde müptela olsa da diyemez ki, zaruret değil, bana helaldir. İşte şu zamanda, Zaruret derecesine geçen ve insanları muptela eden bir beliyeyi amme suretine giren çok umurlar vardır ki, sui ihtiyardan, gayr-i meşru meyllerden ve haram muamelelerden kibirlük ettiklerinden ruhsatlı ahkamlara medar olup haramı helal etmeye medar olamazlar. Fakat şu zamanın ehli ictihadı o zarureti ahkam-ı şer'iyeye medar yaptıklarından, iştihatları arziyedir, hevesidir, felsefidir, semavi olamaz. Şer'i değil. Halbuki semavat ve arzın halıkının ahkam-ı tasarruf ve ibadının ibadatına müdahale ve o halıkın izni manevisi olmazsa o tasarruf o müdahale merduttur. Mesela bazı gafiller hutbe gibi bazı şair-i İslamiye'yi Arabi'den çıkarıp her milletin nisanıyla söylemeyi iki sebep için istihsan ediyorlar. Birincisi ta siyaset hazıra, avam-ı müslimine de o suretle tefhim edesin. Halbuki siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanat içine girmiş ki, vesvese-i şeyadın hükmüne geçmiştir. Halbuki minber vahy-i ilahinin tebliğ makamı olduğundan, o vesvese-i siyasiyenin hakkı yoktur ki, o makamı âliye çıkabilsin. İkinci sebep. Hutbe bazı süveri Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak içindir. Evet eğer millet-i İslam, İslamiyetin zaruriyatı ve müsellimatı ve malum olan ahkamını ekseriyet itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı şer'iyye ve mesail-i dakika ve nesai hafiyeyi anlamak için bildiği lisanla hutbe okunması ve süveri Kur'aniyenin eğer mümkün olsaydı tercümesi İcaza dair 25. söz. Kur'an'ın hakiki tercümesi mümkün olmadığını göstermiştir. Belki müstahsen olurdu. Fakat namaz, zekat orucun vücubu ve katil zina ve şarabın haramiyeti gibi malum olan ahkamı katliye İslamiye mühmel kalıyor. Avam-ı onların vücubunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkamı kutsiyeyi hatırlatıp İslamiyet damarını ve iman hissini tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. Halbuki bir âmi ne kadar cahil dahi olsa Kur'an'dan ve Arabiye'den şu meali icmaliyeyi anlar ki, herkese ve bana manum olan imanın hükümlerini ve İslamiyet'in umdelerini hatip ve hafız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor der kalbinde onlara karşı bir işgiat hasıl olur. Acaba kainatta hangi tabirat var ki arşı azamdan gelen Kur'an-ı Hakim'in ircazkarane müfahhimane ihtarlarına teşviklerine, teşviklerine mukabil gelebilsin. Altıncısı Selefi Salih'inin müştehidine izamı, asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan, asr-ı sahabeye yakın olduklarından safi bir nur alıp hanis bir iştahat edebilirler. Şu zamanın ahl-i ise o kadar perdeler arkasında ve uzak bir mesafede hakikat kitabına bakar ki en vazih bir harfini de zorla görebilir. Eğer desen, sahabeler de insanlardır. Hatadan, hılaftan hali olmazlar. Halbuki iştihadatın ve ahkam-ı şeriatın medarı sahabelerin adaleti ve sıkıdır ki hatta ümmet, sahabeler umumen adildirler. Doğru söylerler diye ittifak etmişler. El cevap evet sahabeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla Hakk'a âşık, sıtka müştak, adalete haşker Çünkü yalanın ve kizmin çirkinliği, bütün çirkinliğiyle ve sıtkın ve doğruluğun güzelliği, bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir tarzda gösterilmiş ki ortalarındaki mesafe arştan ferşe kadar açılmış. Esfer-i Safilindeki Müseylime-i Kezab'ın derekesinden âlâ-i illiğinde olan Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dereceyi sıdkı kadar bir ayrılık görülmüştür. Evet Müseylime-i esfer Safiline düşüren kis olduğu gibi muhammed Emin Aleyhisselatü Vesselam'ı âlâ illiğine çıkaran sıdktır ve doğruluktur. İşte hissiyatı ı taşıyan ve mehasil-i ahlakiyeye perestiş eden ve şems-i mübüvvetin sohbetiyle nurlanan sahabeler o derece çirkin ve sukuta sebep ve müseylimenin maskara alup muzahrafat dükkanındaki ve ihtiyarıyla ellerini uzakmamak ve küfürden çekindikleri gibi küfrün arkadaşı olan kisipten çekinmeleri ve o derece güzel ve medar fahr ve mübahat ve miracı ı ve terakki ve fahr-i risaletin hazine ailesinden en ravaşlı bulunan ve şaşay cemaliyle içtimaat-i insaniyeyi nurlandıran sıdka ve doğruluğa ve hakka ve bilhassa ahkam-ı şer'iye rivayetinde ve tebliğinde elbette ellerinden geldiği kadar talip ve muvafık ve aşık olmaları katlidir, zaruridir, şüphesizdir. Halbuki şu zamanda tiz ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki Adeta omuz omuza vermişler. Sırttan yana geçmek pek kolay gidiliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. İşte en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkanda bir fiyatla satılsa elbette pek âli olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası o dükkancının marifetine ve sözüne itimat edip körü körüne alınmaz.'' Hatime, asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. hatem Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Evet nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tahavvül eder. Çünkü ahkam-ı şeriyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilaç olur. Enbiya-i zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece taba hem şiddetli ve efkarca iktidai ...ve bedeviyete yakın olduğundan, o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunulmuş. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle, insanlar güya iktidai derecesinden, idadiye derecesine terakki ettiğinden... ...çok inkılaba ve ihtilatatla, akvam ve beşeriye bir tek ders alacak bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarzı hayat-ı de gitmediğinden mezhepler taadut etmiştir. Eğer beşerin ekseriyet mutlakası bir mekteb-i talebesi gibi bir tarzı hayat-ı giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir. Fakat bu hali alem o hale müsaade etmediği gibi mezahit de bir olmaz. Eğer desen hak bir olur, nasıl böyle dört ve on iki mezhevin muhtelif ahkamları hak olabilir? En yani cevap bir su beş muhtelif mizahçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır? Şöyle ki birisine hastalığın mizacına göre su ilaçtır tıbben vaciptir. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzurdur. Tıbben ona haramdır. Diğer birisine az zarar verir. Tıbben ona mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir. Tıbben ona sünnettir. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattır. Afiyetle içrin. Tıbben ona mübahdır. İşte hak burada taaddüt etti. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır? yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur. İşte bunun gibi ahkam ilahiye, mezheplere hikmet-i ilahiye'nin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Hem hak olarak değişir ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Mesela hikmet-i ilahiye'nin tensibiyle, İmam-ı Şafi'ye ittiba eden ekseriyet itibarıyla Hanefilere nisbeten, köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup, cemaati bir tek vücut hükmüne getiren hayat-ı içtimaiye de olduğundan her biri bizzat dergahı kadiolu hacatta kendi derdini söylemek ve hususi maklumunu istemek için imam arkasında Fatiha'yı birer birer okuyorlar. Hem aynı hak ve mahsi hikmettir. İmam-ı Azam'a ittiba edenler ekseriyet-i mutlaka itibarıyla İslami hükümetlerin ekserisi o mezhebi ilkizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha yakın ve hayat-ı istimaiyeye olduğundan bir cemaat bir şahıs hükmüne girip bir tek adam umun namına söyler. Umum kalben onu tasdik ve Rab'dı kalp edip onun sözü umumun sözü hükmüne geçtiğinden. Haneti mezhebine göre imam arkasında Fatiha okunmaz. Okunmaması aynı halk ve mahzim hükmettir. Hem mesela Madem şeriat tabiatın tecavzuatına set çekmekle onu tadil edip nefs-i emmari terbiye eder. Elbette ekser etba-ı köylü ve bedevi ve amelilikle muskul olan şafi mezhebine göre kadına temasla abdest bozulur, az bir necaset zarar verir. Ekseriyet itibarıyla hayat-ı içtimaiye giren nimbedevi şeklini alan insanlar, ittiba ettikleri mezhebi hanefiye göre... Messi, nisvan adresi bozmaz. Bir dirhem kadar necasete tatva var. İşte bir amele ile bir efendi'yi nazara alacağız. Amele tarzı ı itibarıyla itibariyle, kadınlarla ihtilata, temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve münevves şeylerin içine karışmaya müptela olduğundan, sanat ve maişet itibarıyla tabiat ve nefs-i emmaresi meydanı boş bulup tecavüz edebilir onun için şeriat onların hakkında o tecavzuata sek çekmek için abdest bozulu, temas etme, namazını iptal eder, bulaşma, manevi kulağında bir sada ise mavi çınlattırır. Ama o efendi namuslu olmak şartıyla, adat-ı itibarıyla, itibariyle, ahlak-ı umumiye namına, ecnevi kadınlara temasa müptela değil, münevves şeylerle, nezafet-i medeniye namına kendini o kadar bulaştırmaz.'' Onun için şeriat mezhebi hanefiye namıyla ona şiddetle ve azimet göstermemiş. Ruhsat tarafını gösterip hafifleştirmiştir. Elin dokunmuşsa abdestin bozulmaz. Hicap edip kalabalık içinde suyla istinca etmemenin zararı yoktur. Bir dirhem kadar tepva vardır der, onu vesveseden kurtarır. İşte denizden iki katire sana misal. Onlara kıyas et mizan-ı şarani mizanıyla şeriat mizanlarını bu suretle muvazene edebilirsen et. سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَلَنَا اِلَّا مَا أَلْمَمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَلْ alimul hakim Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alimi hakimsin. misin? salli ve sallim ala مَنْ تَمَسَّلَ fihi envaru muhabbetike licemal istatik ve esmaik bikevnihi miraten, camiaten litejelliyat esmaik alhusna ve man temanikeze fihi şuaatuh muhabbetike lisanatike fi masnuatike bikevnihi ekmele ve abda'a masnuatik ve seyruretihi enmuzici kemalat sanatik ve fi listete mehasinu nukuşik ve man tezahiretih lataiifu muhabbetik ve لإستحصان صمتك بكونه أعلى دلالي محااسم صمتك وأنفعل مستحسمين صوتا في إعلان حسن نكوهك وأبدعهم معتم لكمالات صمتك ومن تجمع فيه أقسام محبتك لمستحصانك لمحاسن أخلاقك مخلوقاتك ولطائف أوصاف مصنوعاتك بكونه جامعا لمحاسن أخلاق شافةً بإحصانك، ولطائف الأوصاف قاطبة بفضلك ومن صار مستاقاً صادقا ومكلاساً فائقا لجميع من ذكرت في فرقانك إنك تحبهم من المحسنين والصابرين والمؤمنين والمتقين والتبابين والأوابين وجميع الأصلاف الذين أحببتهم o <tuhán> şebdestehum bir muhabbetiktir ferkanik hatta sara imamal habibinin leyk ve seyidil mahbubin leyk ve raisa eviddaik ve ala alihi ve ashabihi ve ishanin esma-ı smânın tecelliyatına bir aynı olursa esma ve sıfatının güzelliğine olan kusvi muhabbetinin envarı onda tecelli Masluatının en ekmeli ve en bedi'i, kemalat sanatının en muzeci ve mahasin nukuşunun fihristesi olması hasebiyle masluatındaki sanatına olan kutsi muhabbetinin şuaları onda temerküz eden, mehasil sanatının en âli dellalı, nukuşunun güzelliklerini ilan edenler arasında sesçe en yüksek koşu ve kemalat sanatının en güzel medihelerini dile getirişi sebebiyle sanatının istihsanına muhabbet ve rağbetinin en latif cilveleri onu tezahür eden, senin ihsanın olan mehasin ahlakın tarifesini ve eser fazlın olan letaif-i hepsini cami olması sırrıyla, mahlukatının güzel ahlakına ve mahlukatının latif evsafına olan muhabbet ve istihsanının aksamı onu tecemmü eden, Furkan'ın da sabirlerden, müminlerden, muttakilerden, tevvabinden, evvabinden ve kendini onlara sevdirdiğin ve muhabbetinle onları şereflendirdiğin bir cümle, esnaf ibadun için doğru bir mihenk, ve faik bir mityas teşkil eden ve öyle bir mihenk ve mityas ki senin habiblerinin imamı ve senin mahbublarının seyidi ve senin dostlarının reisi olan zata, bütün ashabına ve ihvanına selam ve selam. Amin. Rahmetin ey elhamdülillah